Meo Voto Mithat Sancar'la Hayat, Hukuk ve Siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın Mithat Bey Günaydın. Evet biraz geç girdik Kusura bakmayın lütfen Yok, rica Berlin'de bir Seyahat var anlaşılan Onun hakkında bize biraz bilgi verirsen Bir de bu yere yönetim yerinden yönetim meseleleri ön plana çıkıyor ve evet. Alman federal yapısıyla anayasal yapısıyla da ilgili belki Türkiye için birkaç örnek olabilecek mi olamaz mı onları da konuşalım demiştik. Evet öyle konuşmuştuk işte Pazartesinden beri DPI Demokratik Progress Institute ya da Demokratik Gelişim Enstitüsü Programı çerçevesinde. Berlin'deyiz. Daha önce yine başka seyahatler de olmuştu. Onları da bu radyodan konuşmuştuk. Evet. E tabii kamuoyu da biliyor. ilgili kamuoyu en azından biliyor. Çünkü yazdık çizdik de. En son Güney Afrika'daydık. Bu yılın Mayıs ayıydı galiba. Evet. Nisan sonunda gitmiş. Orada uzun bir çalışma ziyareti yapmıştık. Hatırlatmak gerekirse bu DPI'nin e, iki senedir yürüttüğü bir program, e, çatışma çözümü ve geçiş süreçleri ile ilgili önemli örnek ülkeleri e, gezmek e, bu gezildir bu programın esasını oluşturuyor. Ama e, tabi programın başka özelliği e, heyette e, parlamentoda grubu bulunan üç partiden temsilciler de yer alıyor. Ee, AK Parti milletvekilleri e, CHP ve BDP milletvekilleri baştan beri bu e, programlara katılıyorlar. Şimdi yine e, Aslında başaklarda ve her partiden 3 milletvekilinin katılması bekleniyor, davet izliyor. E, bu de AKP'den 3 e, milletvekili var. E, CHP'den e, sadece 1 milletvekili gerekmektedir. HDP'den de iki milletvekili e, burada. E, daha önce gezilen ülkeler işte özellikle İngiltere, e, daha doğrusu Büyük Britanya, e, orada da e, özellikle e, İran sorunu ve e, i̇rl Kuzey İrlanda e, meselesi e, çok geniş bir şekilde çok farklı boyutlarıyla e, doğrudan o süreçlerde yer alan E, aktörlerin katılımıyla e, tartışılmış, konuşulmuş, incelenmişti. Güney Afrika'da e, ondan sonraki ikinci tur attı ve orada da yine gerçekten kapsamlı bir program e, vardı. Sekiz gün sürmüştü zaten. Onunla ilgili yine e, izleyicilerimiz hatırlayabiliriz. Yazı dizisi de hazırlamış Evet. Nedir evet. durum şimdi? Nasıl gidiyor? Şimdi tabii Almanya'da, e, Almanya'nın seçilmesinin de bir nedeni var. Şimdiye kadar çatışma çözümü e, bakımından örnek oluşturabilecek ya da malzeme çıkarlabilecek e, e, tıkar, ülkeler ziyaret biliyordu. Bu sefer e, aslında çözüm için acaba e, ilham verebilir mi diye sorabileceğimiz bir ülkeyi ettik Çünkü burada Irlanda gibi, Güney Afrika gibi çatışma örneği yok burada, bambaşka bir tarih var tabi. Fakat dünyada kendine özgü bir federalizmin de yürürlükte olduğu bir ülke Almanya. Sadece federalizm ya da bu idali ve siyasi sistem değil aslında başka önemli özelliği daha var bizler için bu çözüm süreci açısından. Ee, önemli bir kaynak e, olarak kullanabileceğimiz başka bir mesele de çok ciddi bir birikim var. Fakat o çok fazla gündeme gelmiyor. O da geçmişte hesaplaşma. Ee, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, Nazi geçmişi e, o geçmişteki vahşetlerle o vahşeti yaratan sebeplerle, o sebeplerin siyasal sonuçlarıyla e, hesapla, hesaplaşma konusunda Almanya Dünya Ya örnek olmuş bu meslede bu süreçleri başlatmış ülke olarak da zaten kabul ediyor. E, o boyutu da burada konuşulabilirdi. Fakat program sıkışık o nedenle galiba ağırlık bundan sonra da iki gündür olduğu gibi bundan sonra da kalan zamanımızda da şey ayrılacak e, idari ve e, e, siyasi sisteme burada da özellikle e, federal yapı ve yerel yönetim sistemi. öğrenme çıkıyor. Evet, Almanya'da federal sistemin oldukça kendine özgü evet. özellikleriyle gayet başarılı bir şekilde yürütülmekte olduğu öteden beri söyleniyor. Evet. Bunun evet. bir örnek model olabilme oluşturabilmesi imkanı özellikle de yeni anayasa çalışmaları varken evet. olabilir Şöyle mi? Diyelim. Tabii bence yani ben hani Almanya bu federal yapısını da yerel yönetim sistemini de e, takip eden, bilen, tanıyan biriyim. İşte ben zaten aklıyım çalışmalarımın e, başlangıçta da ilk kısmını Almanya'da ilgili e, Almanya'ya benim ilk gelişim 1987'dir bursuna gelmiştim, asistandım o zamanlar. Hı hı. E, sonraları da geldim, i̇şte gene o zaman bir yıl kalmıştım, sonra iki yıl ara verip tekrar gelmiştim, gene bir yıl <gülüyor> kalmıştım ve hep bu devam etti. Yani Almanya'da ile bu ilişkilerim, Almanya e, Alman üniversitelerinde çalışmalarım hep devam etti bugüne kadar da. kesintiye uğramadı diyebilirim. O farklı alanlarda çalıştık. Bu sistemi biliyorum bazı vesilelerle Türkiye'de de bunun e, hakikaten ciddiye, ciddiyetle alınması e, ve yararlanılması gereken bir e, çok önemli bir kaynak olduğunu, bir örnek bir model olduğunu Düşünüyorum bunu da daha çeşitli nesnelerden evet. az önce dediğim gibi paylaştım da Tabii. en son işte İstanbul'da Filiz Bey'e verdiğim ile birkaç başka vakfı Lises gibi vakıfların düzenlediği bir yerel yönetimler tüm toplantısı vardı iki gün süren orada da Almanya modelini anlatmıştım yine orada da, bu sizlerin söylediklerini altını çizmiştim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim Tabii burada bir e, parlamenter sistem var yani hep başkanlık sistemi e, ile birlikte düşünülür ya federalizm e, oysa tersine e, önemli büyük başarılı bir örnek olarak da Almanya var önümüzde e, Almanya federalizmi e, gayet e, rasyonelleştirmiş ve iyi e, işleyen bir parlamenter rejimi birlikte yürütüyor. İlginç bir başka özelliği bence aşağıya doğru iç içe geçmiş tabakalarla birlikte bir demokratik yerinden yönetim sistemini hatta bizde çok kullanılan demokratik, yani Kürt hareketinin temel taleplerinin olan demokratik özelliği Ee, idari yapı içinde son derece e, iyi bir şekilde örgütlemiş bir sistem var. Şöyle ee, Genellikle Almanya'daki bu e, federal yapı ve idare yerinden yönetimi yani mahalli idareler sistemini bir arada anlatmak için piramit sistemi e, tabiri kullanılır. Bir piramit gibi düşünülür. Piramit de şekilde yani, kamacı tasvur Yani tepeden aşağıya doğru, piramidin sivri ucu yukarıda aşağıya doğru yetkiler genişleyerek akar. Yani en dibe doğru mesela yetkiler en geniş halini alır kabaca söylemek gerekirse. Ama şöyle de özetleyebilirim birkaç bir de deneyebilirim. Hı, lütfen. Bir defa bir tabii federal yapı var ve merkezde bu federal yapının organları var. Federal yapının organları da en başta federal meclis yani temsilciler meclisi diyebileceğimiz bizim normal parlamento var ve bir eyaletler meclisi var. 16 eyalet var. Bu eyaletler yine Almanya'nın ilginç bir özelliği olarak etnik homojenliğe ya da etnik aidiyete, dinsel aidiyete göre belirlenmemiş. Yani burada bir farklı etnik bölgelerin oluşturduğu eyaletler söz konusu değil. Esasen Almanya bu açıdan da epeyce homojen sayılır. En azından heterojen bir toplum değildir. Yani farklı etnik toplulukların İspanya'da olduğu gibi yaşadıkları bir ülke değildir. E, eyaletler tarihsel e, özelliklerle ve tarihsel e, geçmişe göre belirleniyor sınırları. E, Almanya e, çok geç zamanda ulusal birliğini sağlamış bir e, toplum ve ülkeye evet, en geç, en geç en, modernleşmiş ülkesi, Avrupa ülkesi. ülkesi patatesi, evet. Değil mi? Onu diyecek. evet. E, o da var ki zaten e, zamanımız e, fazla olmadığı için ben de özne özetleyerek geçmeye çalışıyorum. Sayısı e, hani etnik e, farklılıklara dayanan bir federal bölümlenme yok burada. E, burada işte o geç modernleşme'nin getirdiği geç uluslaşma ve geç merkezileşmenin getirdiği. bazı sonuçların iyi taraflarını da görebiliyoruz. Kötü taraflarını birkaç kere konuştuk. Hatta epey çok konuştuk. Olumsuz sonuçlarını, yansımalarını. Bir defa çok katı merkezi için sistem 1933 45 arası dönem hariç yani nazi dönemi hariç burada mümkün olmadı zaten. Yani Bismarck döneminde de aslında gevşek bir federalizm federasyon sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra bunlar hep prensliklerin daha önceki yani Orta Çağ'dan bu yana işte prensliklerin e, sınırları e, esas alınarak belirlenmiş eyalet sınırları da. E, bu tarihsel bir sınırdır. E, i̇şte Brandenburg eyaleti dediğiniz zaman Brandenburg işte prenslik, buradaki o tarihsel prensliklerin falan sınırlarını... Baden, Württen falan Efendim? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg gibi. işte daha hepsi için söyleyebilirim. Evet. Özelliği olan, çok özelliği olan zaten özel ve güzel. Bu çok özel ve güzel bulduğum şehir eyaletler de var. Onların da tarihsel sebepleri var. Bunların başında da Hamburg geliyor. Yani işte hem şehri çok severim hem çok özeldir. Ama aynı zamanda bu sistem içinde de Bremen'le birlikte iki tane ayrı Şehir, şehir eyalettir. Brevende şehir eyalettir. Eee şeyde Hamburg da şehir eyalettir. onların da tarihsel denleri var çünkü Hamburg Alman birliğine uzun süre katılmaya direnen falan kendine özgü bir ekonomik, tarihsel, kültürel, ekonomik, kültürel, sosyal yapısı, geçmişi falan var. Neyse ya yani bu bunun altını bu kadar çizmemenin vurgulanmış nedeni şu. Federasyonu e, illa ettik de bölümlenmenin bir sistemi olarak düşünmemek gerekiyor. Belki Türkiye'de bunu e, daha ve sorununun biraz ötesine taşı, taşıyabilmek açısından E, söylüyorum bunu. Evet, yani, tam da de, tam da onu sormak istiyordum evet. ben de. Yani bu açıdan da bir e, etnik özelliği olmasına rağmen bu açıdan da bir model olabilir mi Alman Çok iyi olabilir. Bahsettiğin sol partinin e, önemli yetkililerinden birinden iki buçuk sayi bir iki buçuk saat süren e, arasında bir böyle e, görüş alışverişi, tartışma, soru-cevap. Ama kendisi çok uzun konuştu, anlattı ve çok başarılı bir şekilde anlattı. Al i̇ki Almanya'nın birleşmesinin Doğu Almanya'dan tabii gelen bir siyasetçi. Şimdi bu Brandenburg eyaletinin de başbakan yardımcısı, maliye bakanı falan. Yani sorunların çözümünde nasıl özeldir? özel bir mekanizmalar üretebildiğini esasının, yani Alman parlamentarizminin esasının müzakere ve uzlaşmaya zorlama, uzlaşmaya yönel, yönlendirme olduğunu, e, pek çok e, zor sorunun e, bu e, kademeli e, müzakere teşvik sisteminin e, ve uzlaşmaya yönlendirme e, yöntemlerinin, çok iyi işlediğini, elbette büyük sorunlar da çıkabileceğini, yani sorunsuz bir sistem olmadığını ama bu açıdan bakıldığında karmaşık, büyük kalabalık büyük toplumlarda özellikle temsil bakımından ve bölge arası dengelerin de çeşitli yönleriyle sağlanabilmesi açısından müzakereli bir çözüm E, arayışına çok iyi bir e, örnek oluşturduğunu anlattı. Hakikaten öyle. E, yani elbette her sistemin kendine göre bazı zaafları, zayıf noktaları, avantajları, dezavantajları var. E, burada da bunlardan e, elbette söz edilebilir ama e, şimdi biraz önceki soruya tekrar dönersek illa hani e, Türk sorunu bağlamında düşünmemek gerekir derken Ee, hani bölgelerin kendi gözelliklerine göre e, illa etnik homojenliğe veya baskın etnik kimliğe dayalı bir e, bölge bölümlenme olmadan da e, yerinden yönetimi e, daha güçlü kılıp demokrasiyi, demokrasiyi genişletmek gibi bir sonuç doğurabilir. olabilir. E, yani ne bileyim İzmir'in e, merkezinde olduğu bir eyalet düşündüğünüzde dediğim gibi bir homojen şey pardon bir etnik kimliğe dayalı olması gerekmiyor ama İzmir'in ihtiyaçlarının, İzmir'in belki kültürel, tarihsel özelliklerinin pek alayı Çağızoğlu'dan farklı olduğu da düşünülebilir. Öyle olduğunu da söylemek zaten zor değil. Oradaki ihtiyaçlara göre oradaki yapıya göre bir yönetim özelliğinin Önemli sonuçlar olur. Bunları başka programlarda da uzun uzun konuşabiliriz. Ben hızla şey de tamamlayayım. Yani 16 eyalet var ama bu sistemi daha da özellikle kullanan her bir eyalet içindeki yerel yönetim mahalli idare sisteminin de gerçekten özel demokratik bir temel oturuyor olması. Evet. En önemli evet. altın evet. çizilmesi yani gereken nokta diyelim, bu. Sadece eyaletlere doğru Kuvvetler ayrılığı yok. Eyaletler içinde de e, aynı şekilde devam ediyor bu. Mesela, piramiti de şöyle özetleyeyim. Başta söylemiştik yani tanımlayalım. E, bu merkezde bulunan federal organların e, yetkileri anayasada belirlenmiş. Yani e, federal parlamento e, yasama yetkisine sahip yasama ağırlıklı bir federasyon, yani merkez yasama yetkileriyle donatılmış, Yürütme yetkilerinin büyük bir kısmı eyaletlerde. Ee, ve yasama yetkisinde de e, ancak anayasada açıkça sayılan konularda yetkili kılmış, kılınmış e, federasyonun organları. Yani bunduslak ve bunduslak. Bunun dışında kalan bütün yetkiler federe parlamentolara aittir. Yani federe parlamentoların bir konuda kanun çıkarabilmesi için o konuda yetkili olmaların, olduklarının açıkça belirlenmesi gerekmiyor. O konuda yetkinin federasyona açıkça terk edilmemiş olması, merkezi parlamentoya terk edilmemiş olması yeterlidir. Ve bu aşağıya doğru böyle iniyor. Yerel yönetim mesela bir eyaletin parlamentosunun yetkileri ya da yürütme organlarının yetkileri, daha aşağıda bulunan mahalli idarelerin yetkileri karşısında sayılarak belirleniyor. Yani asıl e, serbest alan aşağıda kalıyor gene. Yani ancak anayasanın e, belirlediği konularda federe organlar e, yetkili. Bunun dışındaki kumularda aşağıya doğru mahalli idareler yetkili. En alttaki mahalli idari bilim bile Yukarıya bırakılmamış bütün konularda yetkili olabiliyor. Şimdi ilk bir defa tabii pratikte o en küçük mahalli idari birimin yetkileri çok fazla olmayabilir ama ilke şu: En yukarıdaki organ yetkilerini sayarak belirliyorsunuz. Onun altındaki bunun dışında kalanlar da yetkili. Ve bu federasyon için geçerli mahalli idaresi. Evet. Böylece mahalli idare sistemini de kendi içinde demokratik bir yapıda işletme imkanımız epeyce sağlamlaşarak artıyor. Evet bu çok süreyi bitirdik maalesef ama yani bu hmm. mesele Türkiye'deki anayasal çalışmaların evet. ne durumda bilmiyoruz ama oldukça önemli bir tartışma konusu. Evet, yani zemini. Söyleyeyim, bizim burada bulunma yani CPI'nin bu programının. Esas amacı, hedefi bu sistemi çeşitli üst düzey yetkililerle ve organlarda birlikte ve tartışabilmek ve bunun Türkiye'ye de alayasa çalışmaları özellikle bakımından katkısı olmasını elbette temenni etmek. Çok teşekkürler. Bundan. Rica ederim. Görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun. Mevvoto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.